Selamünaleyküm ve rahmetullah ve barakatun. Gelci, e, bu kadar sorumluluğumuzu hatırlatan bir dersten sonra e, biz de görevimizi yaparak bugün inşallah kıyamet alametleri serisine devam edeceğiz. Dün dersin bir kısmını işlemiştik dolayısıyla bugün de dersim inşallah. 12'ye kadar sürecek odada bulunan kardeşlerimiz inşallah katılırlar. Böylelikle biz de dersimizi yapmış oluruz. Hatırlarsanız dün dersi ifade ederken büyük alametlere geldiğimizi söylemiştik. Ve bu alametlerin de aynı bir gençliği gerdanlığın boncuklarının birbirine dizilişi gibi olduğunu Allah Resulü ve Vesselam diyor ki bunlardan bir tanesi yani bu koptuğu zaman nasıl peşi sıra dökülecekse kıyamet alametleri, büyükleri başladığı zaman peşi peşine gelecektir. Ancak özellikle kıyamet alametlerinin büyüklerinden saydığımız Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi konusunu bugün işleyeceğiz. Bununla ilgili biliyorsunuz Mehdi Aleyhisselam gerçeğini kabul etmeyenler var, reddedenler var veya hutt e, gibi e, çarpık bir e, inanış üzere olanlar var. Yani onların maalesef bütün hemen hemen e, gerek yollarında gerek itikatlarında gerek fıkıhlarında, gerek muamelatta bütün konularda ehli sünnetten uzak oldukları gibi e, bu konuda da bunu görmekteyiz. <gülüyor> İnşallah. Kıyamet alametleri serisinin sonunda bunları ifade edeceğiz dedik yani Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yanlış inanışlar veya Yahut Kıyamet alametleri ile ilgili yanlış, e, bilinenler diye, e, yanlış bilinenler diye yanlış bilinenler diye bir dersimiz olacağını ifade etmiştik Öncelikle Mehdi Aleyhisselam'la ilgili Allah Resulü ve Vesselam'den oldukça fazla rivayetler yapılmıştır. Oldukça fazla hadis vardır. Bu hadisleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den rivayet eden sahabelerin isimleri şöyle. Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talib, Talha bin Ubaydullah, Abdurrahman bin Auf, Hussein bin Ali, Ummu Salama, Ummu Habiba, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn al-Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Hurayra, Anas ibn Malik, Umar ibn Yasir, Auf bin Malik Resulullah Resulullah'ın azatlı azatlı kölesi Sevban, Kurra bin İyas, Ali el Hilali, Huzeyfe bin Yemen, Abdullah bin Haris bin Cazaz Zubeydi, Zubeydi, İmran bin Hüseyin, Ebu Tufeyl, Cabir bin Macit es Sedefi, Ebu Eyyub el Ensari, Ebu Umam el Bahili, Abbas bin Abdul Abdulmuttalib Abdul Temim ed-Dari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 Mehdi Aleyhisselam doğu tarafından çıkacaktır. Sevban radıyallahu ta'ala'dan gelen hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Yaktatul 'inda kanzikum 3. Kulluhum ibnu halife. Summa la yasiru ila vahidin minhum. Summa tatlu'u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 Radiyallahu anhu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yahrucu fi ahiri ummati el-Mehdi yusqihillahu el-gayth wa tukhrijul ardu nabataha ve yu'ta el-malu sihahha ve tekseru mashiye ve ta'zumu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 es silatül ehadis da geçmektedir 711 numara ile. Yine Ebu Sa'id radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. bil bilmehdi yub'athu fi ümmeti ala ihtilafin minen nasi ve zelazil fe yemli'ul arda qista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 Sıhhah olarak paylaştırılır. Oradan birisi sıhhah nedir diye sordu. Allah Resulü ve sellem şöyle buyurdu. Biz seviyeti beynen nâs İnsanlar arasında eşitliktir dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah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 ancak e, Elbani Rahimullah hadisin sadece en son söylediğimiz kısmı ile ilgili olarak yani demin okuduğumuz fe innehu halifetullahil mehdi sözü o Allah'ın halifesi mehdidir bölümüyle ilgili Elbani Rahimullah'ın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 Mehdi'yi minna ehli'l-beyt yuslihu Allah fi leylihi. Ali radıyallahu rasulullah aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Mehdi bizden ehlibeyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Mehdi bizden ehlibeyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Hadis İmam Ahmet Rahimahullah'ın müsnedinde kayıtlı. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Elbani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Sahihül Camii'ü Sagir'de 6611 numarayla kayıtlıdır. Yani Allah onun tövbesini kabul eder. İbni Kesir Rahimullah diyor ki bu hadisten hadisle alakalı. Allah onun tövbesini kabul eder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 cebe aqna el anf yemli'u el arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulma yamliku sab'a sinin aysetu ve selam buyuruyor ki mehdi bendendir yani benim soyumdandır anlı şakaklarına kadar açık burnu ince uzun ve kıvrıktır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 Elbani Rahimullah bu hadisle ilgili diyor ki son olarak isnadı hasendir. Sahih Camiu's Sagir'de 6612'li e, hadis olarak kayıtlıdır. Yine Ummu Seleme radıyallahu anha şöyle buyurdu. Ben Resulullah aleyhi ve şöyle derken işittim. El Mehdi min hatrati min veldi Fatime. Mehdi Ehli beytimden Fatıma'nın evladındandır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Elbani Rahimullah bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Es-Sahih Cemi'i-Sahir'de 6.610 numaralı hadis. Cabir Radiyallahu an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yenzilu İse İbn-i Meryem Aleyhisselam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 Yine Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an Resulullah ve vesselam'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. La tadhhabu aw la dunya hatta yamliku al-arabu rajulun min ahli bayti. Yati ismuhu ismi. Yati ismu ismuhu ismi. Ali beyimden ismi benim ismime uyan bir adam Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz veya bitmez. Hadis, İmam Ahmed'in müsnedinde 3573 numaralı hadis olarak kayıtlı, müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir, isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Tirmizi de hasen sahih olduğunu söylemiştir. Başka bir rivayette, Yuvatü ismuhu ismi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 Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Keyfe entum, ize nezel ebnü Meryem fikum ve imamukum minkum. ve vesselam şöyle buyuruyor. İmamınız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz?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 Ve kendi amaçlarına u, e, ulaşmak için maalesef e, bu ümmeti harcamaktadırlar ve bu ümmet hala uyanmamakta. Az önce okuduğum hadis, Müslim'in iman, bâb-ı nuzulü İsa ibn Meryem, hakimen e, bâbinde geçiyor. E, Cabir bin Abdullah radıyallahu ve Resulü şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yekunu fi âhir ümmeti halifetun yahsî yahsil mal hafsan la ya'udduu adada ummetimin son zamanlarında bir halife olacak ki avuç avuç mal avuçlayacak ve bu malı saymayacaktır. E, hadis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 Ölmeden önce, ölmeden 3 sene önce rivayetleri karıştırmaya başlamıştı. Hicri 144 yılında vefat etmiştir. Bu ravilerin ismini sayacağız. Ve yine ben Ebu Nadra diyor. E, e, ve Ebu'l-A'la'ya rahimahullah. O halifenin Ömer İbn-i Aziz rahimahullah olmasını düşünür müsünüz dedim. Onlar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 bilmiyorum az önce ne oldu bir kardeş bir şeyler yazdı dedi ki başka bir şey işleyelim dedi bu Mehdi isminden mi rahatsız oldu veyahut inkar edenlerden miydi bir allah alem Alem Muntakim kardeşimiz ona cevap verdi ben ne oldu bilmiyorum çok iyi göremedim hatta dikkate almamak için cevap da vermedim doğrusu